Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta Hazreti Musa ile görüşmesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta Hazreti Musa aleyhisselam ile birkaç defa görüşmüştür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'nın huzurundan elli vakit namaz ile ayrılınca Musa aleyhisselam ona ben senden evvel İsrail oğlanı da tecrübe ettim. 50 vakte senin ümmetin de güç yetiremez diyerek Cenab-ı Hak'tan 50 vaktin azaltılması talebinde bulunmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allahu Teala'ya 5 defa müracaat vaki oldu ve namaz her seferinde biraz tenkis edilerek 5 vakte kadar indirildi. Bu hadisedeki hikmetlerin en mühimi geçmişlerin tecrübelerinden istifade etmek gerektiğidir. Karun Hz. Musa'nın amcası veya amcasının oğluydu. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'dan sonra en güzel o okurdu. Çok fakirdi. Başkalarının yardımıyla geçinirdi. Hz. Musa'nın duası bereketiyle kendisine simya yani kıymetli madenlerden altın yapma ilmi verildi. Karun, Musa Aleyhisselam'a iman etmeden evvel Ben İsrail'in Firavun'un yanındaki temsilcisiydi. İdaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Ancak melun şeytan, insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu bir gün, dostane bir tavırla Ey Karun! ''Başkalarından gelenlerle geçineceğimize, gidip haftada bir gün çalışalım, altı günde ibadet edelim.'' dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de altı gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer, ''Ey Karun, bak kimseye muhtaç olmadık, gel.'' Bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirleri infak etme imkanımız da olur, dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice artırdı daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz dedi. Ve yavaş yavaş Karun'un kalbine dünya meyli ve muhabbeti girdi. Hz. Musa aleyhisselamın duasıyla kendisine verilen simya ilmi ilde çok zengin oldu. Kalbi dünyevi ihtiraslarla doldu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasetlerini de kaybetti. Gurur ve kibre kapıldı. Oysa zenginliği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 El-Kasas 76 Kalbi dünya meyliyle dolan Karun, artık Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun Aleyhisselam'a ve onun soyundan gelen Levililere kurban kesme vazifesi hibirlik verilince de kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasetler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa Aleyhisselam'a gelerek Ey Musa, kardeşin Harun'a hibirlik kurban kesme vazifesi verdi. Benim ise böyle bir salayetim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstün. Bu haksızda nasıl dayanırım?" dedi. Musa Aleyhisselam ise cevaben "Harun'a bu vazife ve makamı ben değil, Cenabı Hak verdi. Buyur." Fakat Harun diretti. Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem dedi. Musa aleyhisselam beni İsrail'in reislerini topladı ve bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır dedi. Bastonlar getirildi, ibadet ettikleri mabete bırakıldı. İşlerinden yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun bunu ben mi yaptım dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Allah Celle Celaluhu beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa Aleyhisselam'a hıncı iyice artmıştı. nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Bir gün Musa Aleyhisselam Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip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 Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez. El Kasas 77. Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Allah onların Hepsini bilir Derken Karun İhtişamı içinde kavminin karşısına çıktı Dünya hayatını arzulayanlar Keşke Harun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi Doğrusu o çok şanslı Dediler Kendisine ilim verilmiş olanlar ise Yazıklar olsun size İman edip Salih amel işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür Ona da ancak Sabredenler kavuşabilir dediler. El Kasas 78 80. Çirkin iftira. Bir gün Karun beni İsrail kavmini topladı. Musa Aleyhisselam'ı da oraya çağırdı ve "Şimdi ey Musa, Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur? Zina edenin durumu ne olur? Ve bunları sen yaparsan senin durumun ne olur?" dedi. Hz. Musa, hırsızlık yapanın eli kesilir. Zina eden de recmedilir dedi. Karun tekrar ya bunları sen yaparsan diye sordu. Musa aleyhisselam da aynıdır dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun kalabalığın arasında bulunan bir kadına seslendi. Ey kadın gel gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliği anlat dedi.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 Kadın büyük bir pişmanlık içinde ''Ya Musa, Karun bana bolca para verdi ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı.'' dedi. Ve son derece büyük bir nedametle tevbe etti. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. ''Ya Rabbi onların cezasını ver.'' diye dua etti. Bu bedduadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar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 Haset edenlerin akıbeti ise üsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, karun ve Avenesi'nin helakini görünce, ona ettikleri gıptaya pişman oldu. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay demek ki inkarcılar, ''İflah olmazmış'' demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimseler veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. El-Kasas 82-83 Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Ayrıca bu kıssadaki iftira meselesiyle alakalı olarak tasavvuf erbabı derler ki Musa aleyhisselamın daha önce ilahi vahye dayanmadan yaptığı bir hareketi yani fatunu hafifçe itip ölmesine sebep olması sonraları onun gönül evini perişan etmiştir. Hatta bu sebeple Cenabı ı Hak da ona doğrudan doğruya sen bir insan öldürdün. Taha kırk buyurmuştur. Yani Hak Teala onu bizim vahyimiz, emir ve müsaademiz olmadan o kıptıyı katlettin diye adeta muaheze etmiştir. İşte bu diken geldi, tekrar tekrar Hz. Musa'nın gönlüne battı. Aslında onun maksadı zorbalık değildi. Fakat kendi başına yaptığı bir hareket, nice yapmadığı şeylerin iftiralarını başına getirdi. Onun için büyükler, İlahi emirlere dayanmadan kendi başına iş yapma sevdalarını başından atmazsan seni senin kılıcınla temizlerler ve kendi kılıcının maktulü olursun. Başka değil demişlerdir.